Yeniden karşınızdayız. 94.9 Açık Radyo'da Kavanoz programında. Merhaba. Merhabalar. Tatsız ee, konuları konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Haluk Maalesef. Fethiye ve ben yeniden e, ve Mustafa. E, yeniden e, droneların savaş alanlarında veya savaş alanı artık pek kalmadı ama e, herhangi bir savaş bir alanı savaş, savaş alanı ilan ederek herhangi bir yeri her yerde e, silahlı eylemlerde, saldırılarda veya gerçek savaşlarda kullanılması üzerine hem etik hem teknolojik e, nereye doğru gidiyoruzu tartışıyoruz ve biraz bunun geleceğinden korkmaya başladık e, bir kısacık bir hatırlatma geçen hafta e, bunun birazcık tekniğinden bahsettik e, İranlı e, generalin e, Kasım bu, Süleyman Kasım in Bağdat'ta Amerikan dronelarınca e, infazının üzerine biraz konuştuk ve bunun öldürme kararının drone'larca veya işte istatistik olarak belli oranda o kişinin hedeflenen kişi olduğunu nasıl karar verildiğini ve bunun düğmeye basıldıktan sonra makineler tarafından, insansız makineler tarafından gerçekleştirilmesinin ve işte sivillere de sirayet ederek bu işin olmasının detaylarını konuştuk. Burada amacımız bu işin bir hedef uğruna sivillere can sivillere zarar verip verip verip veremeyeceğinin bir etik tartışması bir diğeri de makinaların insanları e, hedef bile olsa makina tarafından öldürülmesi e, bunun etik detayındaydık e, her ne kadar savaşın etiği diye bir şey biraz tartışmalı bir kavramsa da tam olarak içimizi sindiremediğimiz kuralları, yani, kuralları diyelim Bunları konuştuk. Şimdi bu hafta devamı olarak bir şeyden başlayalım istiyoruz. Bu araçlar, Fethi bu konuda daha derinlemesine bilgiye sahip şu anda. Bu araçlarla ne miktarda yani sihalar ile yapılan operasyonlarda hem hedeflere dönük hem sivillere dönük ne tür etkileri, ne tür zararlar olmuş? bir Karşı, buyur, buyur, yani çok, Onlar konuşalım. Çok derinlemesine bilgi sahibi olduğumu iddia edemem ama bir tane çok iyi bir raporla karşılaştım. Bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan. Raporun adı da Humanitarian Impact of Drones. Droneların insani bu etkileri diye belki bunu Türkçeleştirebiliriz. İnternette açık bir kaynak olarak ulaşabilirsiniz. Siz de 2017'de yayınlanmış bir rapor. Bu rapor teknik sonuçların ...yanı sıra insani boyutlarıyla ele almaya çalışıyor drone kullanımını... ...drone'un savaş sahasında kullanımı, savaş aracı olarak kullanımını. Bu da bize şey hikayesini veriyor birazcık. Ee, en çok, en yaygın kullanımı e, 9 e, 11 Eylül saldırıları... ...9-11'de 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika tarafından başlatılmış en yaygın. Ama tarihinde biraz da tabii teknolojik gelişmelerin e, örtüşmesiyle beraber başkan Obama tarafından en çok kullanılmış, en çok sayıda drone saldırısı emri verilmiş. O da öldürülen sivil sayısını azaltmak ve daha daha ziyade. Amerikan askeri, Amerikan sayısını, askeri azaltmak. sayısını azaltmak amacıyla diyor. Onun bütün amacı. Dönüşmanları... bu Trump'ın ekmene yağ sırası Trump, <gülüyor> Trump bizden de çok şükür. Doğru. <gülüyor> tamam, evet Türkçe bilmediği için devam edebiliyoruz bu konuşmaya. Ee, ama şey ya yani hiçbir şey hiç eee hiçbir rapor tabii e, ...sahadan insanların, sahadan yardım görevlerinin e, topladığı, verdiği o ülkelerin verileri bunu doğrulamıyor. Bu bizim bahsettiğimiz rapor, e, droneların insani etkileri adlı rapor. Bilgileri nereden almış? Birçok farklı kaynaktan toplamaya çalıştık diyor bilgiyi. Mesela yerel haberlerden, sosyal medya postlarından, ondan sonra sızdırılmış e, resmi dokümanlardan... <gülüyor> Ve o bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından, insanların ifadelerinden, raporlarından, hikayelerinden ve böyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Karşılıklı bilgi kontrolü yapmaya çalışmışlar. Ve çok çarpıcı birkaç tane rakam paylaşmak istiyorum burada sizinle. Mesela diyor ki Ağustos 2011'e kadar diyor CIA'in gizli 116 tane drone saldırısı oldu diyor Pakistan'da. Hem de bu Ağustos 2010 ve e, Haziran 2011 arasındaymış. Tam iki, 116 tane saldırı ve 45'in üzerinde sivilin öldürüldüğünü, yani bu veriye ulaşmışlar. Ve bunun altı tanesi çocukmuş. sivil değil mi? Yani evet, evet, şey, şey, evet. Yanlışlıkla, yanlışlıkla sınmak denen. Içinde. Ama um. buna dair Amerika'nın herhangi bir açıklaması, bir özrü, bir şey yok. Yani bu yerelden toplanan bilgi. Demek ki batılı yokmuş aralarında. <gülüyor> Muhtemelen öyle. Orenlerin değil mi? Evet. Evet. evet. Şu şeyler, bilgiler bana ilginç geldi yine. Mesela dünyada en çok drone saldırısı yapan, en çok en gelişmiş drone teknolojisine sahip ülke. Birinci tabii ki Amerika, İki, bu iş orada başladığı için. Ama e, ikinci e, İngiltere geliyor. Amerika ve İngiltere'yi Asya Pasifik ülkeleri takip ediyormuş. E, sayı ve kullanım miktarı olarak. Bir de doğrudan kendisi kullanmayan ama aracı grupları, e, gruplar aracılığıyla kullandıran ve saldırıları yapan ülkeler var. İşte İngiltere, Afganistan'da bunu yapıyormuş Amerika ve İngiltere. Irak'ta yapıyor. Suudi Arabistan, Yemen'de çok sayıda yapıyormuş bunu. Böyle saldırıları. Birleşmiş Arap e, Emirlikleri mi diyor? Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri. Libya'da, İran'da, Suriye'de yapıyor. Türkiye'de ilk e, 10-12'de gelen listenin başında olan ülkelerden bir tanesi. Şu bilgi ilginç geldiğine bana. Tabii İsrail en başından itibaren bunu kullanan ve geliştiren bu, bu listede olmayınca ben biraz şaşırmıştım aslında. Şimdi. Evet evet. İsrail şey... Şey diyor, Yerel güvenliğini sağlamak amacıyla işgal ettiğini noktalarda bunu çok yıllardır kullanıyor diyor. E, genelde ordularda ve e, uluslararası istihbarat örgütlerinde bu e, yetki var. E, ama Amerika'da Kuzey Dakota eyaletinde polisin de kullanım yetkisi varmış artık legal olarak. Bu çok ilginç gelmişti bize. Öyle bir dizi de vardı. APX diye oynamıştı. O çok enteresan bir dizdi. Yani lafı kestim senin ama bir milyarder yakını öldürülünce bu güvenlik meseleleri artık çok önemli bir hale geldi deyip böyle işte bütçe olmadığı için yıkık dökük hale gelmiş bir karakolu işletme hakkını alıyor. Orada demek ki serbest, örneğin, serbest pazarın <gülüyor> evet. değişik uçları sonra işte yığıyor şeyleri, teknolojiyi. Önce polisler düzeniyorlar falan filan. Böyle bir bir, bir sezon falan izlemiştim ben bunu. Burada. burada da tabii devlet şirket. Orada drone, şirket, drone çok evet, önemli şimdi. bir şeydi. Ee, sonra hmm. işte bak ne güzel mahalleci lop gibi oldu falan diye çırpıdı evet. ortaya. Onu, Zaten suç oluşmadan başını ezmek lazım değil mi? <gülüyor> Onların kafası. Bu aşamaya gelmemişti <gülüyor> orada ama. Bir çok ilginç bilgi de şu. Güney Afrika'da da şirketler drone üretiyor, satın alıyor, kullanıyor. Ayaklanmaları bastırmak için, protestoları bastırmak için, insanların evet, sokağa evet. çıkmasını bastırmak Hı. için. Devlet değil şirketler yapıyor. Bu da herhalde maden e, işte. Uluslararası şirketler şirketlerdir diye onlar tabii. Şu... Çok, çok ülkeli şirkette de deniyor böyle. Şu... Gerçekten <gülüyor> bir bilim bu bir karama. gibiler şey değil mi? Yani birçok farklı ulustan şirket var. Yok tek bir şirket aslında. Yo aşırı yoğunlaşmış ama operasyonunu işte 60-70 ülkeye bilmem ne falan yayıyor da ona çok ülkeli şirket çüş diyebilmek için herhalde onu uydurmuştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en son da şu veriyi verebilirim belki. 2015'ten bu yana Amerika, Afganistan'da 3275 hava saldırısı yapmış çoğunluğu dronlarla ve tam sayı bilinemiyor elbette. 750 ile 1500 arası sivilin hayatını kaybettiği bu drone saldırıları yüzünden Vay. böyle tespit edilmiş. E, tabii yine şeyler tarafından bağımsız kuruluşlar tarafından ve bu meselede en çok sorgulamamız, konuşmamız gereken diyor ki bu rapor şeffaflık meselesi ve hesap verilebilirlik meselesi. Bu güne kadar Amerika'nın tazminat ödediği, işte özür dilediği iki aile var. Bir önceki hafta da bundan bahsetmiştik. İki işte biri için, biri İtalyan yardım görevlisi, biri de Amerikalı yardım görevlisi bunlara birer milyon euro tazminat ödüyor. Ama karşılığında da dava açmalarını engellemiş oluyor. Bunu kabul ettirmiş oluyor. Yani iki Avrupalı veya iki Batılının e, bu mağduriyetten aldığı bir tazminat var. Başka yok. Yok. yok. Böyle evet. gözüküyor. Ve insanlar... Olay Yemen'de mi olmuş demiştin? Yemen ya da Afganistan bulurum. Hı -hı. Ee... Ve insanlar ellerinde böyle ailelerinin bu foto şeyde raporun içinde de var. Oğullarının, kardeşlerinin işte dayılarının fotoğraflarıyla... Hak aramaya çalışıyorlar sokaklarda ve bunun yani legal boyutuna kime gidecekler hak aramak için? Kime dava açacaklar? O drone kim tarafından gönderildi? O hava saldırısını kim yaptı? Bu soruların cevaplarını bile bulamıyor insanlar. Tabii belirsiz kalıyor. Belirsiz. Aslında çok belli ama yani üstlense bile mesela şimdi son Süleyman'ın ölümünde bu aradan bir tane evet. bir sivil ölmüş olsa ve bunun yakını biliyor ki Amerika'da bu saldırı üstlendi dedik bizi yaptık. Buna karşılık gitse bir mahkeme işleyebilecek mahkeme var yok. mı? Yok. Yani kuralı yok bu kanun. Eee yani, ee, yani i̇şte yok. O yüzden, o yüzden... Uluslararası Savaş Mahkemesi evet. vardır. Orada işte Orada Iraklı bir mu? adamın ailesinden birisi ölmüştür. Şimdi gidecek. Yani Ay, onun olması için savaş ilan edilmiş olması lazım. Böyle bir durum yok ki. Çok güzel. Savaş suçu değil yani o yüzden. Bildiğin e, terör, terör, şey, bir kez daha söylüyorum. Devlet terörü. Öteşi, Bildiğin devlet terörü. Ee, aslında çok ilginç Şimdi uzun dönemde bütün şeylerin e, Ben konuyu biraz, biraz daha teorik bir noktaya hı hı. götürmek istiyorum Üzerdenizle ee, Uzundur özellikle bu dünya, ikinci, ikinci Dünya Savaşı'dan sonra Artık hani olabildiğince teknolojiyle Uzaktan savaş yapacak Hale gelmeye çalışıyor insanlar Olabildiğince savaş alanlarından uzak durmaya çalışıyorlar Eskisi gibi geçen programda konuştuk Cephe savaşının filan bir şeyi yok artık Ne kadar uzaktan hallederseniz Havadan uçaklarla Füzelerle roketlerle filan hedeflere dönük bir şeyler yapıyorsunuz. Cephe savaşı da çok fazla yok. Toprak alma çılgınlığı da yok. Hani bu anlamda toprakların sınırların değiştiği çok fazla savaşla oluşmuyor aslında. Şu anda yeni konjonktür veya doktrin, Konsept. veya askeri terimde doktrin, bunların olabildiğince sınırlarınızdan uzakta olması konuların kapanması şeklinde. Anlaşılan o, şimdi Amerika'da bir kendi toprakların hiçbir şey istemeyecektir bu garanti. Ama bunu dışarıda ne kadar uzak noktada yapıyorsa, ne kadar uzak noktada olası potansiyel düşmanlarını bastırabiliyorsa, bu iş ve en az insanla bunu yapabiliyorsa, bu kendisi bir model olarak tırnak içinde savunma ama pratikte saldırı model olarak hayata geçecek bir sistem olarak çalışıyor. Savunma gibi gösteriyor ama saldırı. Tabii hiç, hiç kimse milli saldırı Bakanlığı yok, herkesin milli savunma Bakanlığı var ama herkesin saldırabilecek gücü var. Ee, savunma sanayi, <gülüyor> ya, <hiç kimseniz gülüyor> doğru, <saldırı> sanayi <gülüyor> silah sanayi ya, tabi yani bu evet. savunma sanayi herkes bana saldırılarsa saldıracağım savunma öyledir evet. ya hani, o öyle kavramsada. meşrulaştırıyor halkın gözünde herkes e, ülkelerin savunma bakanlıkları var tabi ki bizim de var doğal olarak e, Türkiye'nin e, şunu söyleyecektim e, olabildiğince uzakta olabildiğince insansız olabildiğince asker kullanmadan bu işleri yapmaya çalıştığın yeni bir strateji geliştiriyorsun ee, okuduğum birkaç yerde e, şöyle bir şey var. Hani Artık doktrin yazanlar özellikle Amerika'da bunu şöyle yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu işi sınırların dışına yapabilmek için gerekli olan teknolojiler, teknik e, altyapı neler olmalı? Biz bu işi sınırlarımızın uzakta yaparken ne tür silahlara sahip olmalıyız? Karada mı, denizde mi, havada mı, deniz altında mı, uzayda mı? Artık buna bağlı olarak bir bir e, harita çiziyorlar, bir taslak oluşturuyorlar. Bu taslağın ihtiyacı olan silah sistemleri o, o stratejinin bir parçası olarak belirleniyor. Şüphesiz herkes hani Amerika'da onlarca veya yüzlerce şirket bu şekilde silah veya yine tırnak içinde savunma sistemleri geliştiriyordur ama bu doktrine uygun olarak bunların teminleri ve oraya katılmaları başka türlü gelişiyordur. Dronlar bu işin şu anki son ayağı bildiğimiz ama hala daha gerçekleş yani bizim daha sahada görmediğimiz başka teknolojilerinde olduğu her zaman bilinen bir şeydir yani her zaman bir iki adım öncesi sonrası vardır şeyin içinde orduların ellerinde ee, yani demek istediğim bu e, savaş yani bu doktrinlerin üzerine hani uzun dönemli stratejilerin üzerine silahlanıp siz bunu sahaya yaydığınızda bu şekilde manzaralar çıkıyor. Edilgen ülkeler yani bu konuda sadece başlarına gelince karar vermek durumunda olan ülkeler ya teknolojisi düşük olan ülkeler tabii ki bunları sondan yakalamaya çalışıyorlar. Onlar daha çok şu anda dünyanın işte batılı olmayan ülkeleri diyelim. Bunlar da şey olanlar Gerçi Doğu-Ubatılı ayırma evet, yanlış evet. olacak özellikle Yüksek gelirli bu kısmını düzeltiyorum evet. haklısınız <gülüyor> yani bu mesela yani Çin de bu konuda kendi başına evet. bir strateji uyguluyor. Japonya'da da çok sayıda var. Japonya'da varmış. var işte gerçi işte biri Batı biri Doğu bence Rusya'da da var ee, ama şey yani Amerika şu anda bu işin e, ne diyelim taslan oluşturmuş nasıl yapılması gerektiği ile ilgili. ...planlar, programlar yapan... ...uzun dönemli stratejiler oluşturduğun... ...önlük örnek büyük olabilecek yer şu anda. Bence iş çığırından çıktı. Yani şu Kesin. anlamda söylüyorum. Bir kere geleceğe doğru... ...baktığımızda bu drone teknolojisinin... ...yani drone'un savaşta kullanılan ...ya da çatışmalarda... kullanılan teknolojisi... ...iki yönde gelişecek gibi duruyor. Bir tanesi... ...küçülme. Yani iyice küçülücü. Bilmem işte seçme suikast silahları olarak kullanılabilecek çok böyle özel hedeflere yönelik önlenmesi çok zor silahlar haline dönüşüyorlar. İkincisi de çok sayıda drone'un kendi içerisinde haberleşerek koordineli bir şekilde saldırması ki bu da önlenmesi neredeyse imkansız olan bir saldırı gücü haline dönüşüyor. Ama şimdi bir de bunların küçükler, küçük dronların böyle koordineli bir şekilde saldırıldığını düşünecek olursan iyice e, hedef, karşısız, buna karşı bir ateş gücü oluşturmak, korunmak, savunmak falan iyice zor hale gelecektir. Ama şimdi bu doktrin olarak şey dedin ya, savaşı uzakta halletme, tehdidi uzakta halletme ya da tehdit olarak adlandırılan e, unsurları uzakta halletme böylece daha güvenli bir yaşam alanı, konfor alanı yaratma diye. Tam tersine işte bu iki gelişme aslında bütün dünyayı istisnasız her santimetre karesini savaş haline, Kesinlikle. alanı haline dönüştüreceğiz. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında büyük bir güvensizlik, büyük bir tedirginlik çağına gidiyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Evren Baltı'nın çok iyi bir e, kitabı çıktı iletişim yayınlarından Tedirginlik Aynen. Çağı diye. Bu e, o da aynı şey yani öyle büyük savaş çıkma ihtimali yok artık diyor ee, ama bu e, yaygın bir çatışma e, halinin e, ve bunun yaratacağı tedirginlik üzerine falan da e, bahsediyor kitabın ana konusu yani bu tedirginlik çağında işte siyaset bilmem ne falan filan olur o meseleleri tartıştığı bir kitap tavsiye ediyorum yani herkese ve tüm izleyicilere. Sen bir bitirin ben bir... Evren ee, Balta, Tedirginlik Çağı. Hı -hı, bir tekrar hı -hı. edelim Evren evet. Balta'nın İletişim, İletişim yayınlanan Tedirginlik Çağı'nda e, alt başlığı da vardı da bir tane. Tamam. Şiddet, aidiyet mi? ve siyaset üzerine diye. Tamam. E, tedirginlik Çağı kitabını isimler. E, şimdi dolayısıyla bu e, aynı zamanda her e, dış problemin bir iç problem haline dönüşmesi de yani bu uluslararası çatışma tanımının ya da uluslararası çatışma halinin bir iç çatışma unsuru haline dönüşmesine de neden olacaktır. Yani öyle bir ihtimal de var. Çünkü işte artık bu Orta Doğu'yu düşünecek olursak, uluslararası siyaset nerede başlıyor? Ulusal siyaset nerede bitiyor? Belli değil yani. O Çok farklı fayhatları içerisinde bunun ve bu bunun sıcak sürekli bir sıcak çatışma halinde hep önümüzde durması işte bu tür silahlanmayla çok şey mümkün e, hale geliyor. Mümkün hale ve geliyor. Ve onlar ve, için. Ve evet. Ve herkesin yani gayri nizami savaşın temel olduğu bir ve devletler ed yaygınlaştırıldı. Çünkü bu sonuçta bu teknolojileri nasıl geliştiriyor? Bu teknolojilerin bir yerde bir gelişmesi için ama bir finansmanı sıra, ihtiyacı var. Canım. O finansmanı kim sağlıyor? Devlet. Devletler sağlıyor. Bizim vergilerimizle bizi tedirgin edecek. Hı. Ama bu arada da kendi iktidarlarını sağlamlaştıracak. Kendi, tırnak içinde sağlamlaştıracak tabii. Bir çözüm bulmuş olabilir. Dolayısıyla burada büyük bir çelişkinin hayatımıza girmekte olduğunu ama hep çeşitli vesilelerle şundan bahsediyordum. Ee, çok kısa bir süre içerisinde bu teknolojinin e, gelişme hızını düşünecek olursak, çok kısa bir süre içerisinde e, rayına oturtamazsak bu gidişatı insanlık olarak bahsediyorum. Rayına oturtamazsak geri döndürmek çok yüksek maliyetli ve belki de imkansız hale gelecektir. Yani bu yüksek ateş gücüyle donatılmış delikler. Çünkü şunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi her silah radikal bir değişiklik olduğu zaman organizasyonda da büyük bir değişiklik gösteriyor. Şimdi bu e, drone tipi silahlar e, devlet terörünün bir e, parçası haline e, gelmişlerdir diyorum ve gayri nizami harbi aslında nizami bir e, ya da gayri nizami harbi meşruiyet kazandıran, devletler katında meşruiyet kazandıran bir bir, bir unsur olarak karşımıza çıkıyorlar. Haliyle organizasyonuna baktığınızda da Bunları kullananlar e, A operasyonlarının denetlenmesi mümkün olmayan e, gruplar. Şeyler, e, istihbarat evet. örgütleri evet. ve özel savaşçı şirketler. Evet. Yani Rusya'da var, Amerika'da var, Türkiye'de, Türkiye'de var. var. E, Orta Doğu'da pek çok şey. var. işte vekalet savaşı falan diye adlandırılan o saçma şey de bunun üzerinden yürüyor zaten. E, dolayısıyla bunların giderek işlevsellik olmaları, bu işlevsellikleri çerçevesinde de büyümeleri, büyüdükçe de bizim hayatımızı tümüyle etkileyecek bir güç odağı haline dönüşmeleri çok büyük bir tehdit bence. Burada bir örnekten bahsetmek istiyorum ben yani mümkünse. Bu yine az önce bahsettiğim rapor böyle referanssız konuşmak istemiyorum. Hep de e, dronların insani etkileri adlı rapor Yemen, Yemen örneğini veriyor. Yemen yani son herhalde 20-30 yıldır birçok ülkenin neredeyse böyle şey e, oyun sahası haline gelmiş. Diyor, savaş alanında savaş alanına alan haline gelmiş. Şeyi, diyor. Önce evet. E, öncelikle de Suriye de aynı şekilde o hale sınavı. geldi. Yemen bundan daha önce başlamış bir yer ve orada şey bir araştırma yapıyorlar. E, ve şöyle başlıyor raporun o kısmı. Ee, bu kuşağı artık şu anda gençliğini yaşayan kuşağı drone jenerasyonu, drone kuşağı diyorlarmış. Ve hayatlarının her alanında verdikleri bütün kararlarda, korkularında, hayat kararlarında, algılarında drone'un etkisi gözüküyormuş. Bu kadar gün, gündelik hayatlarına dahil. Çünkü ne zaman geleceği belli olmayan, düzensiz birçok hava saldırısı, drone ile yapılan saldırı var. Ve Tra bu travma, insanların travma, travma. sürekli travma. Ve ruh sağlığı ve fiziksel streslerini ölçmeye çalışmışlar. İki gruba ayırmışlar. Hem drone saldırısından yakınını kaybedenler bu bir grup. Bir de drone saldırısından yakınını kaybetmemesine rağmen gündelik hayatta buna maruz kalan insanların e, yaşadıkları travma sonrası stres bozukluğu arasında fark var mı diye hiçbir fark bulunmamış. Bu iki grup insan e, yaşı ya da cinsiyeti fark etmeksizin daimi bir anksiyete bir kaygı bozukluğu içindelermiş sürekli öldürüleceklerinden ya da bir yakınlarını kaybetmekten korkuyorlarmış. İşte uyku problemleri varmış, derin duygusal e, depresyon, stres içindelermiş ve hem kendi ülkelerine hem de Amerikan hükümetine karşı derin bir öfke ve işte şey kızgınlık duyuyorlarmış ve gerçek hayattan, dünyadan uzaklaşma, detachment diyor bunu. Yani soyut kalma, kopma, yani kopma de, evet doğru. duyguları içindelermiş. Bu insanların neye dönüşeceği, bunun bir toplum olarak neye dönüşeceği bize herhalde Dünyanın yakın zamanda neye dönüşebileceğini örneklendiriyor. Evet yani şöyle düşünmek lazım. Mesela o İki Savaşı'nda çok ağır hava bombardımanları oldu. Değil mi? Halı bombalama dedikleri böyle giriyor. Bir şehri baştan aşağı yok ediyor. Ama şöyle bir şans vardı orada bile. Orada bile yani. E, uçaklar belli bir menzile geldiğinde test ediliyorlardı. Ve hemen işte sirenler çalıyor. Şu bu bilmem ne. Saklanıyor. İnsanlar sığınaklara inme hmm. imkanı var. Burada öyle bir durum yok. Burada aniden pazar yeri pat diye bulmuyor. Yani bunu o yüzden e, terör saldırısı olarak adlandırmak gerekiyor. Çünkü nerede ne zaman neyin olacağını kestirmeye mümkün değil. E, ve bunu da terörü öngelemek adına terör e, karşıtı olduğunu iddia eden e, devletler, devletler yapıyor. Daha büyük terörü yaratarak. Modern evet. Hasan sabahlar diyorsun. Öyle. <gülüyor> Öyle. Çünkü yolda yürürken tepene gelebilir pazarda bilmem ne falan filan. Yani. Dolayısıyla bu... Kesinlikle bir an önce bence yasaklanması gereken e, ve çok sıkı bir kontrol altına alınması gereken e, bir silah türü. Bir de e, bu şey vardır, bu savaş suçlarının içerisinde hala daha orantısızlık diye bir kavram vardır. Orantısız güç kullanmak, orantısız güç kullanmak bir kişiye bir bomba atamazsın. Bu, bu, evet. bu, bu kabaca tarifi budur ama mesela bu da aynı şekilde aynı aslında. Şekilde, yani burada sen sokakta yalın ayak yürüyen insanların üzerine ya da giyinik de olsa fark etmez hiçbir hı hı. şekilde silahı olmayacağı belli olan yargılamaya tabi olmamış gidiyorsun ve infaz gerçekleştiriyorsun, i̇nfaz gerçekleştiriyorsun. ve bunu da işte savaşı ilan etmeden yapıyorsun kendi kendine yani. buna terörist diyorsun ondan sonra operasyon başlatıyorsun sadece infaz ettiğin değil etmediğin insanların da yani hayatında bu, bir sorunlar hukukun her maddesini teker teker evet. ilerliyor yani. evet. o yüzden bunu kullanan bu tür araçları kullanan üreten doğrudan doğruya terörle ilişkili şirketlerdir. Ve buna Peki. karşı yani bence biraz toplumsal bilincimizi artırmak da bizim görevimiz kendimizden başlayarak bir toplumsal tepkinin de olması büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Yani daha geniş bir tabana yayılmasına ihtiyacımız var. Biz burada edilgen taraftayız. Bu konuda aslında Amerikan kamuoyu hazırlamak gerekiyor. Orada ciddi bir tepki oluşuyor. <gülüyor> Ama Türkiye'de de evet. ana haber bültenlerinde İHA'lar, SİHA'lar öbürüyor falan. Biz de tabii evet. biz de bunların evet. besleniyoruz. Evet. Öyle. Peki ee, süreyi yine tamamladık ee, konunun biraz daha etrafında döneceğiz gibi ama evet. e, bakalım nereye doğru gidecek. Çin, çünkü Çin ne yapıyor e, evet. daha Star Tre demeden ben e, evet. <gülüyor> onu açıkta bırakmış sayılıyoruz bu konuyu evet. e, orada çünkü bağlayacağız konuyu e, dinledirsin teşekkürler haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.